Yanlışlık söylediğine dair tamam söylediğine dair teksibindi yaptıysa bitti. Yani insanlara haketen e, bazen e, şey e, ak diyecekleri yerde kara diyebiliyorlar teksibinde yapmış. Söylenecek bir şey yok. Tamam.